Bismillahirrahmanirrahim. Şu kainatın tılsımını vurarak açarım. Tılsımını vurarak açarım. Vurak düğümden. Düşün da. Tılsım, Biz de sırları açarız. Biz de ilimleri açarız. Açıyoruz. Neydi şu? Ah ben. Na. Bu biliyorum değil mi? Aç. Bu açıyor şu kainatın tılsımlarını açıyor. <gülüyor> Allah'a iman, ahirete iman. Bu sırrı açıyoruz mücahnetteki sır. Geliyoruz, yaşıyoruz, dövüyoruz, gidiyoruz. Yenisi geliyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor. Şu anda binlerce insan geliyor. Bir doğum evlerinde. Gülsün <gülüyor> aynı torun olmuş. Hadi hayırlısı olsun. Hadi dayı oldun. Gülsün ay. Hadi amca oldun. Hadi baba oldun. Hadi dede oldun. Hayırlı olsun. Git efendim. Bir nece şey insan gelin şu anda, bir nece şey insan başın sağ olsun, başın sağ olsun, başın sağ olsun, gözün aynı, başın sağ olsun. Peki evet, nedir bu kardeşim, nedir bu? Bu bir sır yani. Kim var? Ne geldin, ne bileyim yaptığını yaptın? Şimdi bu, amenü billah, ve bil yan devir ahiri olmazsa, bunun sırrı nasıl anlaşacak? Ya. Şimdi gelsek buraya, otursak böyle beraber. Hoş geldiniz, beraber o. Bu kadar insan anladın. Hadi Allah'ın balığı gidiyorsun. Ya ne geldi karşıma bunlar? Ne söyledi alınması? <gülüyor> ne dedi ya? Allah'a geldi. Ona soru niye getirdin ben? De? Ya geldi işte. Bir şey olmadı burada. Bir şey konuşulmadı. Bir şey okunmadı. Bir şey anlatılmadı. Ne geldik biz buraya? Sormaz mı adam? Sorar. Ama şimdi sormaz. Bak bir şeyler okuyoruz yani. Sormazsın adam. Bir şeyler okuyoruz. Böyle dünyaya da geldik adam, yiyor, yiyor, yatıyor, ölüyor, gidiyor. <gülüyor> ne için ben bile? Ya geldik, yaşadık, bittik. <gülüyor> o zaman açılmıyor, kılsım açılmıyor. Ama geldik Allah'ı tanıma, Allah'a iman etmeye, onu tanımaya ve ahirete, ebedi bir hayata namzet olmak için geldik. Ve <gülüyor> bil yevmil ahiri. Ahirete ve Allah'a ve ahirete iman etmek için geldik. Yiyip içip yapmaya değil. Evet. Şu kainatın tılsımı ı muğlakını açan Amentü billah ve bil yevmil ahiri Ruhu beşer için saadet kapısını fetheden Ruhu beşer için saadet kapısını fetheden Saadet kapısını açıyor. Ne kadar kıymettar? İki tılsımı müşkül düşa olduğunu, müşkül düşa olduğunu <gülüyor> ve sabır ile Halik'ına tevekkül ve iltica ve şükür ile reszakından sual ve dua, sual ve dua. İstihar edelim hocam. Ya İstemek anlamında değil mi? Sual değil ki ben tabii ilk zaman okuyayım. Allah'a ne soracağım diyor. Sual değil yani bir soru sormak gibi de. Sual ve dua işte usta bize onu da öğretiyor. Yani sual. İstemek yani istemek. Sail diyorlar hem bilenciye hem de soru sorarak. O anda sail geçiyor. Birisi cevap istiyor, biri de yardım istiyor, para istiyor. Onun için saili diyor kovma, azarlama. Kimi? Adam bir soru soruyor sana, ona cevapla. Aç ver ya anlamazsın sen onunla falan. Ne ailesi bunlar falan. Takma kafayı deme. Adam soruyor sana. Ne soruyorsa ver ona bir cevap anlayacağı. Dereceksin ki adam şey yapsın. Biz Almanya'da bir gün böyle camide Hoca Efendi dedi ki hocam bir konuştun camide bir ders yapalım. Anlattık. Kar yağıyordu o anda. Dedim ki muhterem kardeşlerim bakın kar Cenab-ı Allah emriyle teker teker aşağı iniyor. Hiçbir kartanesi diğerine yapışıp da büyük parçalar halinde gelir müstahımız diyor. Apartman şeklinde kar düşebilir. Normalde rüzgarlı bir havada yağan karları bitiştirir birbirine yapıştırır. Apartman kadar kar düşer. Bela olur, musibet alıyor. Ama Rabbimiz onun teker tekerliliği. Her bir kartanesini indiren bir melek-i müekkel var dedi. Onun nesaretinde iniyor kartanesi falan değil mi müstahımız geçti. Baktım bir genç geldi dedi, hocam dedi kusura bakma dedi kafama bir şey takıldı dedi. Suyu kardeşim. Dedi her kar tanesini yere indiren bir melek var dediniz diyor. Evet dedi var meleki Dedi bu Almanya'da biliyorsun çok köpek var. Evet bu köpekler de yerlere pisliyorlar. Kar yağdığı zaman köpek pisliğinin üstüne de yağıyor. Bu melek nasıl indiriyor pisliğin üstüne karı? Sordu adam. Desen mi kardeşim? Ayet etler. <gülüyor> adam küsecek, yiyecek bak diye cevap vermedi falan. Dedim kardeş. Tabi biz meleklerin varlığına inanıyoruz ama onların cinsiyeti hakkında bir malumatımız yok. Bilmiyoruz şekilleri ama melekler büyüklüdür, küçüklüdür. Pire de hayvandır, deve de hayvandır. Meleklerin büyüğü var, küçüğü var. Sonra dedim melekler o anda Cenab-ı Allah aklıma getirdi. Ee, ya dedim melekler yani dedim, öyle bir çekirge gibi veya bir kelebek gibi veya bir serçe gibi düşünme. O manevi bir şeydir dedim. Sonra dedim melekler akıllıdır, pisliği tanır, basmas bir santim kala bırakır. Hindirir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol hocam, Allah razı olsun. Basmalısın abi, basmalısın. <gülüyor> <gülüyor> Sevinerek gitti adam. Adamın kafasına takıldı. Boşuna gitti. Benden aldım. Allah'ın filan. <gülüyor> <saniye. gülüyor> Hakkaktan geçenlerde bana birisi dedi. Bir hadisi şerifte, o melek onu gönderi olmuş, çok az kala bıktı. Ondan sonra bir daha ona sıra gelmiyor. Demek ki hadise uygun söylemişti. <gülüyor> Soruyorlar. Neler soruyor? Evet. Demek ki sabır ile halikana tevekkül ve iltica ve şükür ile vesakından sual ve dua ne kadar nafi ve yap gibi iki ilaç olduğunu ve Kur'an'ı dinlemek, hükmüne inkiyat etmek. Yani boyun Namazı kılmak, kebairi terk etmek. Nahlar işlememeli. Ebedül Abad yolculuğunda, ahiret yolculuğunda ne kadar mühim, değerli, revnekbar bir bilet, bir sâd-ı ahiret. Ahiret azı, zat, de olursa sonunda azık tabii. Zat olursa de, kişi demek. Bir sâd-ı ahiret, bir nuru kabir olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, dinle. Yani hikaye maksat burada. <gülüyor> hakikati böyle misalle anlatıyor Bir zaman bir asker meydan, harp ve imtihanda kar ve zarar deveranında pek müthiş bir vaziyete düşer bir asker. Şöyle ki sağ ve sol iki tarafından dehşetli derin iki yara ile yaralı askerde iki tane yara var. Ve arkasında kesin bir aslan büyük bir aslan ona saldırmak için bekliyor gibi duruyor. Birileri sıkıyor. Ne zaman saldıracak? Ha saldırdı ha saldıracak. Ha saldırdı ha saldıracak. Biz böyle çocuktu, bazen giderdi böyle bize. Eser diyelim ki girikleri vardı bizim komşu. Çut almaya giderdik ondan. Koyunları vardı. Tabii köpekler bir sarıyor böyle. Allah diyor şimdi ha saldırdı ha saldıracak. Dişleri sıkıyorlar böyle. Saldırmıyor ama her an saldıracak gibi yapıyor ki. Tabii geliyor çobanlar falan bizi kurtarıyor. Bunun gibi yani aslan da içlerini sıkmış, saldırmak için bekliyor gibi duruyor. Arkamızda bir aslan var. Ve gözü önünde bir dara dikilmiş. O askerin yani bizlerin gözümüzün önünde de bir dara var. Bütün sevdiklerini asıp mahvediyor. Onu da Bunu da bekliyoruz. Babam gitti, anam gitti, tayin gitti, amcalarım gitti, gitti, gitti, gitti, gitti, sıra bana geliyor. Bu da daraci, götürüyorlar, asıyorlar geliyor, asıyorlar geliyor, asıyorlar geliyor, sıra <gülüyor> bana geliyor. <gülüyor> Babam abimi döktü, ben ağlamaya başlıyor. Çünkü bana da sıra geliyor. Babam yok, şimdi muhakkak önde de ben. <gülüyor> <gülüyor> Yenemezsin kendini. <ya. gülüyor> Bağda var, yakıyor oşağı, ya. diyor ki Altına odun koyuyor. <gülüyor> Yernek bişçe kameralara. Biz oyuna da dalıyoruz tabii. Yernek de son, sönmüş. Hediye <gülüyor> atıyor da ya. <gülüyor> Ama abini de öldü mü ben diyordum zaman bana asına geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Bak yüzü önünde onu da bekliyor. Hem bu haliyle beraber uzun bir yolculuğu var. Nef yediliyor. Bu hal beraber de uzun bir yolculuğu var. Nef yediliyor. Nefi demek sürgün, yürü, daha gitmek istemem, yürü, gitmeyeceğim, yürü. <gülüyor> i̇nsan kendi iradesiyle giderse ona seyahat denir, iradesiz gönderirlerse ona sürgün denir. Bu tabirle nepi, nefiyat E şimdi düşün Allah aşkına, bir insan ben ihtiyarlamayacağım dese de, girse dolaba, ben burada genç kalayım. Darlar mı? Yatsan da gidiyorsun, yürüsen de gidiyorsun, otursan da gidiyorsun. Nereye kahrediyorum? Rü. Şey ne gidiyor? O biçare şu dehşet içinde meyyusane düşünürken, ne olacak benim durumum? Savciyetinde hızır gibi bir hayır hak, nurani bir zat meydan. Hızır gibi bir hayır hak, hayırlara davet eden, hayırlarla kumulursa, Nuranî zat. O zat Nuranî bir zat peyda olur. Ona der. Mevus olma. Sana iki tılsım verip öğreteceğim. Güzelce istiğimal etsen o arslan sana musaffar bir at olur. İki tılsım vereceğim sana. Onları güzelce kullansan, güzelce istiğimal etsen o arkandır aslanlar ya sana at olacak. Bineceksin vatan. Arslan at olur mu? Olmaz ama. O kılsımdan olur. Dolu var, yordamı var. Affedersin, öküz köfte olur mu? Durduğu yerde olmaz. Ama onun şartı var. Devirirsin, kesersin, soyarsın. Bir saat önce mo diyen öküz, bir saat sonra mis gibi köfte olur. Olur. Yaparsan olur. Şartlarını yerine getirirsen öküzle, inekle, köfte olur. Ama şartları yapmasan orada dur Hiçbir şey olmaz ya. yani ne Şartları var. Meyyus yani. <gülüyor> olma. Sana iki tılsın verip öğreteceğim. Güzelce istimal etsem o arslan sana musahhar bir at olur. O korktuğun aslan sana at olacak, bineceksin ona. Hem o da ağacı... Sana keyif bedenesi için hoş bir salıncağa döner. Salıncağa dönüyormuş. Dar ağacı salınca koyuyor. Sallanır adam. Hatta bir aslak mı değil adamı salladılar mı? Salınca. Bilir onun yolunu yordamını asılmazsa sallanırsın. Hem o daracı sana keyif bedenesi için hoş bir salıncağa döner. Hem sana iki ilaç vereceğim. Güzelce istimal etsen, Güzelce istimal etsen, istimal etsen demedim ben. Güzelce istimal etsen çok iyi ya. O iki mütte af yaraların, af din yani kokuşmuş yaraların iki güzel kokulu gül-i Muhammedî yani sallallahu aleyhi ve sellem'den latif çiçeğe inkâr ederler. Latif çiçeğe inkâr ederler. <gülüyor> Yanalar çiçeğe dönüşüyor. Olur mu? <gülüyor> Allah nefes olur mu? Kavunun dibine hayvan tersi koyuyorsun, hayvan gübresin, <gülüyor> bal gibi kavun yiyorsun. Gümreden <gülüyor> kavun olur mu? <gülüyor> Allah nefes olur mu? Hatta köyler Kavun var ya diyor, hayvan. <gülüyor> <Neyse>. <gülüyor> Kavunu çok <neyse>. lesretli yapar. <gülüyor> <gülüyor> Hiç gübreden kavun olur mu Allah? Ama Allah yapıyor güzülüsüne. Kavun da yapıyor, üzüm de yapıyor, karpuz da yapıyor. Bübre, bir gübre koyuyorsun, Aa, bu gübre nedir ya? Bir adam ancak iki fakülte bitirebilir. değil mi en fazla? Ya bu gübre nedir? Kavuna koyuyorsun, güzel kavun yapıyor. Karpuza koyuyorsun, güzel karpuz yapıyor. Güzel salatalık yapıyor, güzel domates yapıyor. Güzel zeytin yapıyor, güzel üzüm yapıyor. Allah Allah nedir bu gübre ya? gübreyi görünce ayağa kalkmak gerekiyor <gülüyor> Demek ki gübre yakmıyor. Gübreyle alakası yok. İmtihan dünyası. Allah yaratıyor. Neden o gübreyi oraya koymak neymiş? Fiili bir duadır. Rabbimiz diyor ki, kulum sen madem ki o gübreyi oraya koymaya tenessül ettin, yoruldun, terledin, senin o yorulmanın karşılığında da ben sana güzel kavun vereceğim, güzel karpuz vereceğim, güzel kapak vereceğim, güzel ekin vereceğim. Mesele bu. Bunun tarifi bu kardeşler. İki kere iki dört. İster çarp ister topla. Başka tarifi yok bunun. Gelsin bakalım bay kabiatçı. Oluştu gelişti gelişti. Bir sürü yalan geçmez. Tarifi bu. Fiili duadır diyor. Toprak sürmek bir dua fiilidir diyor. Rızkı topraktan değil belki toprağı hazne-i rahmetin kapısı verir sabah ile çalar. Sabah ile çaldırız Bak adam gibi kapıyı basıyor. Tırak kapı açılmıyor. Şimdi gel sonra da bekle sen. Daha derse geldin kapıyı açmadın <gülüyor> sen. Çaldın ben çalmadın ben. Tamam, ne bilirim seni geldiğinde. Cenab-ı da kapısını çalacaksın. Sabanla, traktörle çalacaksın. Kazma ile çalacaksın. Rabbimiz sana uç. Yorgunluğunun karşılığında nimetini verecek. İşte o yorulmak bir dua Dua. İşte bunu dediğimiz ana. Biz bunları duymadık. Bizim bağlarımız vardı, üzümlümüz vardı. Rahmetli babam dedi bu tarla çok. Sen kavur. var. Bu tarla çok. Bu tarla, çok bu tarla çok güzel soğan yapar. Ya ne diyoruz? Ya? Sen haber misin? Ama şimdi oluyor elhamdülillah. Hem sana iki ilaç vereceğim. Güzelce istihmar etsen. Şimdi kardeşçe sorabilir adam belki ya. Yara çiçek oluyormuş. <gülüyor> Daldırışa. Işte. Yara çiçek oluyormuş. Nasıl oluyor? Oldu dersin işte. Gübre <gülüyor> koyursun, gübre kokuyor. Erkek <gülüyor> dibine gübre koyuyor. O <gülüyor> <Olur. gülüyor> dibine gübreyi koyur, Yukarıda o. <gülüyor> Olmuyor mu? Olur. <gülüyor> Bu da <bir> gübre. <gülüyor> daha konuşamaz ey ula Dinnini kesersen. <gülüyor> Hem sana iki ilaç vereceğim. Güzelce istimal etsen. O iki müteaffin yaraların. Müteaffin demek bak. Öfleriz, öf deriş, <gülüyor> öf. Arapçada öf. Hani Kötü bir koku geldiği zaman ne deriz biz? <gülüyor> i̇şte bak. Teaffin diyorlar. Teaffin yani kokuşmuş. Var ki böyle kelimeler var ki. <gülüyor> ağzından çıkan şekil gibi şey veriyor ana ağabey. Müteaffin, yani öfledirten. Anlaşılır mı? Taaffin etmiş, düşmanız. Taaffin etmiş, yani ne? öflenmiş. Öfledirten, evet. <gülüyor> o iki müteaffin yaraların, iki güzel kokulu, Hürül-ü Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam denilen <gülüyor> latif çiçeğe inkılap ederler, dönüşürler. Hem sana bir bilet vereceğim, onunla uçar gibi bir senelik yolu bir günde kesersin. Kim diyor bunu? <gülüyor> o Hızır diyor değil mi? Hayır ha! Muğra neyse. Şebeti Hüseyin Hazreti'nin <gülüyor> kime diyor bunu? Sağında solunda iki tane yara arkasında aslan önünde dar olan bu zavallıya korkma diyor. Korkma diyor. İşte eğer inanmıyorsan bir parça tecrübe et. Et yüz bak elhamdülillah. Kim pişman buraya geldiğine? Hiç kimse değil bazı kardeşler var böyle geliyor birkaç hafta falan, hoşuna gidiyor böyle. Sonra başka arkadaşları var onlara, bir şey yapıyor falan, bakıyorsun gelmemeye başlıyor. Sonra görüyoruz bunu, ya ne oldu? Falan. Abi sorma ya vallahi çok üzgünüm. O zamanlar ne kadar rahattım, huzurdu, huzurluydum, mutluydum, kutluydum. Şimdi çok üzüntülüyüm gelemediğine. Bak, Aa, gelemediğine üzüntülü. Buraya gelmek mi? Sana huzur verir. Sevdir, şerf Evet. İşte inanmıyorsan bir parça tecrübe et. Etiyoruz bize ne? Oldu? Daha doğru olduğunu anlayasın. Anlıyoruz değil mi? Doğru olduğunu. Hakikaten bir parça tecrübe etti. Doğru olduğunu tasdik etti. O asker yanlıştı. Evet ben yani bu bir icare dahi bunu tasdik ederim çünkü biraz tecrübe ettim. Ek doğru gördüm. En güzel stratejisi sanki bize bir şey demişlerdi. Efendim, tecrübe ettim. Çok doğru gördüm. Öyle selamlattır ki böyle yani bir böyle allame makamında ölümlülük bir şey aramıza girmiş. Bizimle beraber yaşıyor sanki. Öyle anlattır. Bundan sonra birden gördü ki <gülüyor> sol cihetinden şeytan gibi dessas ayyaş aldatıcı bir adam. Bu da kefe. <gülüyor> çok ziynetler süslü suretler fantaziyeler, müskirler, içkiler beraber olduğu halde geldi, karşısında durdu. Fekere. <gülüyor> durdu. Kimin karşısında durdu? İnsanların karşısında durdu. Toplumun karşısında durdu. Yoksa burada bir kişiden bahsediliyor ama o kişi kemiyettir yani. Birisi üstadımız, birisi de kötülükleri <gülüyor> Aucu eden kötülükleri kör bir kişi, kim soğuk kişi artık. bakacağız. <gülüyor> belli değil yani, belli evet. Bak, şimdi... bak aynen bak Bundan sonra birden gördük ki, birden şeytan gibi de desas, desas, desas. Kelimenin çıkışta bak Suss, suss, suss, suss, desas, desas. Ay yaş, ay <gülüyor> yaş. Aldatıcı bir adam. Çok zinetler, süslü suretler, fotoğraflar, şeyler böyle, fantaziyeler, müskirler, içkiler, beraber olduğu halde karşısına durdu. Toplumun karşısına durdu. Şaşırtacak şimdi. Ona dedi, yani o askere, yani bizlere, hey arkadaş, gel gel, beraber işlet edip, keyf edelim. Şu güzel kız suretlerine bakalım. Demi gazeteler böyle mi alt tarafta? İstikler böyle. Bakalım. Şu hoş şarkıları dinleyelim. Şu tatlı yemekleri yiyelim. Diyor. O renk'i çağırıyor. Sual. Ha ha. Nedir ağzında gizli okuyorsun? Ne okuyorsun? Cevap bir tılsım. Bir tılsım. Sıvı vermişti Mahmutu Billah. Öbülüyor bunu akırıyor. Bırak şu anlaşılmaz işi. Hazır keyfimizi bozmayalım. Ha, şu ellerimdeki nedir? Bir ilaç. At şunu sağlamsın. Neyin var? Alkış zamanıdır. İlaç attıracak yere alkış attıracak. Bir şey ya. Ha, şu beş nişanlı kağıt nedir? Bir bilet. Bir tayinat senedi. Uçar gibi gidersin dedi Sana bir bilet veririm. Uçar gibi gidersin. <gülüyor> Nefk ediliyordu şu an. Sürbül diyor. Yurt bunları. Şu güzel bahar mevsiminde yolculuk bizim ne bize lazım? Bahar mevsimi genç. Gençsin kardeşim. Yaşa genç deyin Gençsin diyor. Önümü düşünme ihtiyarlar gibi. Hayat varınında hayat. Ya, bahar mevsiminde Yolculuk ne bize lazım? Hangi ki bunun önemli? Çoğu genç değil mi? Ya adam çekmiş kapatır, gülmüş motora. Öyle bir diyor ki telefon girme, bir patlatıyor. <gülüyor> kol gibi yapışıyor. <gülüyor> Zillah ölmek için ihtiyar <gülüyor> olmak <olur>, can değil. <gülüyor> ne zaman ölüm gelecek diye biliyorsun. var, büyüktür var, sanayi küktür var. <gülüyor> Cenab-ı ne kadar ömür vermiş bize bilmiyoruz. <gülüyor> o tür pikmini gidiyor adam. Yurt bunları şu güzel bahar mevsiminde yolculuk bizim ne bize lazım der. Her bir desise ile, desise bak, desas desise ile onu iknağa çalışır. Yani onu dershaneden alıp başka bir yere götürmeye çalışır. Veya camiden alıp başka bir yere götürmeye çalışır. Hatta o bir çare ona biraz meyreder. Ya bir iki dersi bakalım bir ara. Şuraya biraz takılalım falan. Neyle der? Evet insan aldanır. Ben de öyle bir tessasa aldandım. Ya üstadımız yani aldananlar tamamen korkmasından diye böyle bir şeydir. Ben <gülüyor> de aldanma yoktu. Aldandım. <gülüyor> bir den sağ cihetinden rahat gibi bir ses gelir. <gülüyor> rahat. Nedir rahat? Gönlürtüsü. Rahat. Rahat. <gülüyor> <gülüyor> Raat, Rahat isminde bir melek var kardeşler. O meleğin tesbihatıymış gök gölülüsü. Çünkü gök O Rahat ismindeki meleğin tesbihatı. Ve Yüsef Nur Raat diyor. Rahat tesbih eder Allah'ı. Ve Yüsef Nur Ama biz diyoruz gök gömülüsü. Maddeciler efendiler diye ne kadar tifasatik oldu. <gülüyor> hem bir ses çıkıyor hem ateş çıkıyor. <gülüyor> Nasıl olacak? <oluyor? gülüyor> İdim ona İsa demiş. Nerede İsa Yok İsa diye bir şey yok. Yok İsa diye şey yok esasında. Sadece o söylüyor. Ne İsa Bu kadar atomdan, notrondan, protondan bak. Hiç atom gördünüz mü Allah aşkına? Var mı görünürsün atom? Ben görmüyorum. Ama atomun varlığına inanıyoruz. Da. Bu kadar alimler yalan söyleyecek değil. Biz inanıyoruz, inançlıyız yani. Onlar gibi kim gitti, kim geldi bu tarafa. Giden gelse dedi, dedem gelirdi. Hiç öğrenir <gülüyor> <söyle değil mi? gülüyor> Göster bana diyor, göster. Neyi gösteriyor? Giden gelen var mı bu tarafa? Göstereyim. ya, evet gittim geldim, selamın <gülüyor> yani aleyküm. Ben de gittim geldim. Dudac'ı <gülüyor> da ulan kör. Gittim geldim, bak odun gibiydim, bak yapraklarını görüyorsun. Yoktu, Allah bir katkıla odun gibiydim. Gittim geldim. Allah Allah. Dudac'ı diyor, peki şeftali diyor, hüsum diyor. Gittik geldik, gittik, geldik. 400 bin çeşit nevâdat ve hayvanlar her sene gidiyor, geliyor. Zındık gelir, daha gideni geleni soruyor. <gülüyor> ha? Ha? Ama biz öyle demiyoruz. Göster atom nerede bakayım. Giremiyoruz. Otom, notron, proton, elektron, molekül. Hiçbirini görmedik bunların esasında. Pozitif film diyorlar. Pozitif film budur kardeşim. Onların ki pozitif değil. Bunu iddia biz. Pozitif budur, gösteriyor bak. Gösteriyor kardeşim. Her bir ağaç diyor Bismillah der. Rahmet hazinesinden ellerine doldurup bizlere tatmacılık yedir. Buyur ağaç. Kopar ye. Ağaca bakıyor odun. Yediğine bakıyor çamur. Sen yiyorsun elma. Olur mu böyle bir şey? Ağacın kendisi çamur yesin ben elma yiyeyim. Nerede bu bolluk? Ha? Ağaç gübre yesin ben şeftali yiyeyim. Nerede bu bolluk? Ya. Pozitif bu. Bizim kimse pozitif. İspatlıdır böyle. iki kere iki dört eder gibi. Onunkisi nazariye, görüş, atmosyondur. Argo da Adam buluyor bir kemik. Efendim bu kemik? Milattan üttü sen önce. Yaşamış Mama Mamudu'nun kemiğidir. Fosil kürsüsü, prokürsürü. Atıyor Ha, bir, bir, bir, bir sene belki koyunun kemiği var. Ama atıyor. Meydanı boş bulmuş adam. Ona karşı çıkacak da yok. Milattan üç yüz sene önce yaşamış efendim yazın. Böyle şey. Vallahi yok billahi yok. Diyor, çünkü karşısında on üç yürütecek bir şey olmadığı çıkıp da adam yok. bu milattan üç sene değil de milattan yüz elli sene önce ne böyle kalıyor meydanda. Ne o ispat ediyor? Ne döndük sizi meraklanıp ne ya? Öyle bir bu aş benziyor. O dini bir mesele. Burada atmosfer olmaz. Burada anlattın mı ispat edeceksin. Ya. Allah duyarım ben diyor. Allahü Semih'ün Basih Ben hem duyarım hem görürüm. burada ispat oluyor. Allah duyar bize de duyduruyor. Bak Semih ismi burada decevni ediyor. ismi de burada decevni biz bu küçücük gözümüzde neleri görüyoruz? Öyleyse Rabbimiz basir ismiyle bütün kâidatı görüyoruz. Biz şu et parçasıyla bütün sesleri duyuyoruz. Sineğin sesi, ineğin sesi, ezan sesi, tren sesi, karga sesi, anamın sesi, babamın sesi, sın sesi, telefon sesi. Bir et parçası da duyuyoruz. Bununla bu kadar sesi duyan bir insana Rabbimiz gösteriyor ki ben de seni ismimle bütün sesleri duyarım. İşte ispat ediyoruz öyle. Bu şey değil de yani ispatlı. Elhamdülillah. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Allah bize namazı haberdi ya. Alamız bir cennet değil. Evet ispatlıdır. Yani. İspatlıdır demişler. Eee. Lan yani sen net değil. Pozitif bilim pozitif pozitif. Herkes soruyor bunu. Kaç kişiye sordun da atomu gören kimse yoklar? Hiçbirisi ben atomu gördüm adam. Resmini görüyor. Ama biz demiyoruz. Atom yok demiyor sen. Bunu kabul Neden Ne de mi? yalan söylersin adamı. Bu kadar adam yalan söylersin şimdi. Neye durup atom yok olan bir şey var desin. Ya. Bilim bilir. Tadır ediyoruz. İlimden ters düşünüyoruz. Ama <gülüyor> pozitif değildir. Pozitif budur. Pozitif budur. Österiyor. İşte odun, işte elma. Hadi. Anladım. Nasıl odun? Canım işte bırak işte anladın. <gülüyor> Efendim diyor şimdi sıkışınca Ağaçlar diyor öz suyuna hepsi eşit olarak alır. Yağmur yağıyor. Elma ağacına da yağıyor. Kestaneye de yağıyor. Limon ağacına da alıyor. Zeytin ağacına da yağıyor. Elma ağacına da yağıyor yağmur değil mi? Bu ağaçlar hepsi bu yağmurdan su alıyor mu? Alıyor. Yukarıya çıkıyor. Elma tatlılaşıyor. Limon ekşilişiyor, Zeytin yağlılaşıyor. Sayın hocam bu nasıl oluyor? <gülüyor> <gülüyor> ağaçlar esasen Özsüzünü eşit olarak alırlar. Sapa kadar aynı gelirler. Sapta bir şey oluyor. Bunu daha bulamadık araştırıyoruz. Ulan sen sapta sap gibi kalmışsın. Sen daha armudun sapında kalmışsın. Üzümün sapında kalmışsın. Daha neyi anlatacaksın sen? Neyi arıyorsun? Arıyorsun. Arama biz bulduk. Bulduk kardeşim. Esbab müsebbet, müşebbik diyor şabınız bak. Esbab ağaç, müsebbet meyvesi, müşebbik Allah. Bu ikisini de Allah yaratıyor. Ağacı da meyvesini de Allah yaratıyor. Esbab veriyor gibi görünen, müsebbet verilen, müşebbik hakiki veren. Üç kelime. Esbab müsebbet, müşebbik. Esbab müsabbet müşebbik. Nurs'a gitmiştim geçen sen orada. Nurs'un çocukları böyle çok tanıyor. Öğrettim ama. Esbap, müsebbep, müsebbep. Söyle bakayım. Esbap. <gülüyor> müsebbep sütü, müsebbip Allah. Sen söyle. Esbab tavuk, müsebbep yumurtası, müsebbip Allah. Geç. Esbab arı, müsebbep balı, müsebbip Allah. <gülüyor> Herkese ayrı ayrı bir şeyler söylüyor. Köy çocukları. Emin ol bütün bir koyu notla diyorlar. Gece saat 12 olmuş. Hala gitmiyorlar der saatten. Bekliyorum ki İslam'da da gitmiyor. Uyuk yola bueno, bu <gülüyor> evet, evet. Dur. 10 gün kaldım orada. Üstadın köyünde. Allah'ım kadar oh. bir aldım ki. Çocuklar da gireyim. 15 yaşında. 15 sınıf. Neden? Anasız oldu. Okurlar kapalı. <gülüyor> çıkmış değil. <diye> bir... <gülüyor> <günaşlısın>. <gülüyor> Ama ne <olur. gülüyor> Hepsinin cebinde Risale yazılıyor. Hem koyun notlatıyor hem okuyor. <gülüyor> Akşamları böyle okutturuyordum onlara sırayla. Dilleri de dönüyor. Birer satır, içeri bir şey satır. <gülüyor> Elhamdülillah. Bana dediler abi gitme bizi bırakma ne olur falan. 10 gün kaldık orada. Ya Allah razı olsun. Elhamdülillah. <gülüyor> <gülüyor> evet. Birden savciyetinden rahat gibi bir ses geliyorsun. Ustaz'ın sesinde bir zaman? Der sakın aldanma ve o desasadaki de arkamdaki arsanı öldürüp önümdeki dar ağacını kaldırıp ve sağ ve solundaki yaraları defedip peşimdeki yolculuğu ben edecek bir çaresen de varsa bulursan haydi yap göster görelim sonra da gel keyif edelim. Bunlar yap da diyor ondan sonra konuş bana. <gülüyor> Yoksa sus ey sersen ha hızır gibi şu zat semavi dediğini desin. zat semavi diyor Zat-ı semavi diyorlar. Çünkü Kur'an'ın evirlerini anlatılır. Zat-ı semavi dediğini desin Sen arslan duruyordun. Ne yapıyorsun canım? Ona bakma. <gülüyor> nasıl bakacağım orada? Ne bakmasın? Ölümde bak. Ölümde <gülüyor> bak şeytan, şeytan Yani Ölümden bahsedip sanki ölecekmiş gibi. Onu düşünmemekle kendisini avutmaya çalışıyor. Ama bu zat arslanı ne yaptı? At yaptı. Garajını ne yaptı? Salıncak yaptı. Yaraları ne yaptı? Dür yaptı. Yolcuları yaptı. Bilet verdi. Uçak gibi gideceğiz. Daha hızır gibi bu zat-ı dediğini desin. İşte ey gençliğinde gülmüş, şimdi güldüğüne ağlayan nefsim. Bir, o asker, o biçara asker ise sensin ve insandır. Başka bir asker düşünmeyeceğiz yani. <gülüyor> Olmaz <için. gülüyor> aslan ise eceldir. Ecel. Ecel. <gülüyor> ecel demek kardeşler ölüm demek değil. Ecel demek ömrün bitmesi demek. Arapçada bir acil vardır, ayınla yazılı ecil vardır, elifle. Ecil, tecil demektir. Tecil kökünden gelir, tecil. Hani diyor askerliğini iki sene tecil ettirdim. Yani iki sene daha devletten müsaade aldım. <gülüyor> ecel de ödür. Rabbimiz bizi tecil etmiş. Alacak ama ne zaman alacağı belli değil. Müsa müsaade vermiş bize, bir, bir fırsat vermiş. Onu ecel ediyoruz. O bittiği zaman ölüm geliyor, götürürüz. Eceli gelmemiş diyoruz ya. Yani zamanı ödürmemiş. O aslan ise eceldir. Bu dar ise ölüm ve seval yepiraktır ki gece gündüzün dönmesinde her dost veda eder kaybolur. Her dost veda eder kaybolur. Şimdi bakın bu kadar kalabalıkız. Biraz sonra hepimiz teker teker yatağa gireceğiz. Herkes tek başına kalıyor. Bu kadar kalabalık bir grubun içinden tek başına gireceğiz. Sancı gel. Ah, Ahmet, Mehmet, Tacı amca. Yok Allah. Allah. La ilahe illallah. Takkut dedi. Tek başına duruyor. Herkes veda edip O iki yara ise bir tane yara vardı ya. Biri müs'iç ve hadsiz bir acz-i veşeri. Diğeri elim <gülüyor> nihayetsiz bir fakr-ı insaniyedir. Hacz atsiz bir aciz ve diğeri elim nihayetsiz bir fakir <gülüyor> insaniydir fakir fakiriz ya yani. bak şimdi benim düğmeye ihtiyacım var düğme yapmasını bilmiyorum fakirim düğmeye ihtiyacım var fakirim düğme yapmasını bilmiyorum aciz kaldım düğmesiz gömleğe ihtiyacım var fakirim Gömlek yapmasını bilmiyorum, acizim kaldım gömleksiz. Fanilaya ihtiyacım var fakirim, fanilaya yapmasını bilmiyorum, acizim kaldım, Allah Allah. Ayakkabıya ihtiyacım var fakirim, ayakkabı yapmasını bilmiyorum, acizim kaldım yanmayak. Öküz bizim kadar aciz değil neden fazla ihtiyacı yok? <gülüyor> <gülüyor> Çayırda otlar, dereden sürüme içti, biter. Başka bir ihtiyacı olmadığı için fazla bizim kadar fakir değil. Bizim kadar aciz de değil. Biz fakiriz ya. Yani. Hem aciziz, hem fakiriz. Öyleyse madem ki aciziz, kudreti sonsuz birine dayanacağız ki bize medet versin. Madem ki fakiriz, sonsuz bir zengine el açacağız ki ihtiyaçlarımızı o iki yara ise birisi müşkis, vaatsiz bir acz-i beşeri ve diğeri elin ve minasin farklı insanıdır. O nevi ve yolculuk ise, yolculuk yapmıyor muyum, yürü. alem rahmi ervahtan, rahm-i maderden, sabah ve <gülüyor> sabiyyikten, ihtiyarlıktan, dünyadan, kabirden, derzahtan, haşirden, sırahtan geçer bir uzun sefer, uzun sefer imtihanıdır. Gidiyoruz böyle, durmuyoruz. Sabiyyik en şey oldu, ondan sonra yaşlandı, bak. ben beyaz oldu. Benim saçım. Nerede benim saçım? Benim saçım olsa ben bunu ağartır mı? Böyle tutar mı? Bir zaman öyleydi senin gibi Ama şimdi böyle oldu. Benim saçım olsa ben bunu ağartmam. Bu saç benim değil. Gözler de benim değil. Eskiden böyle okuyordum. Şimdi bak. Okuyamıyorum. Yoksa gözlerim eskitmezdi. İstiyor zaten. İster eskit, ister eskitmez. İstiyor. O iki tılsım tanasut susmuşlar onunla <gülüyor> Cenab-ı Hakk'a iman ve ahirete imandır. Allah'a iman ettik, ahirete iman. Sayık <gülüyor> <gülüyor> insan ne oluyor? Bakın bir asker giriyor, bir kapıya bizim köyde bile vardı burası eskiden. Kendice kapıdama sen. <gülüyor> Daha jandarma giriyor. Şu sıra ayağa kalksın, herkes kalkıyor. Geç. <gülüyor> Geç. <gülüyor> Geç. Bir kişi ya bir tokatta yere serecek adam var. Var ama arkasında koskoca bir ordu var. Kimse bir şey yapamıyor. Ya adınız değil Nasıl ki görsen bir tek adam geldi. Bütün şehir ahalisini cebren bir yere sevk etti. Hı. Ve cebren işlerde çalıştırdı. Öyle bir adam görsen. Yakinen bilirsin ki o bir askerdir. Devlet namına hareket ediyor. Bir padişah kuvvetini istinad ediyor. İşte aynen öyle de. Zerdecikler gibi tohumlar diyor. Bismillah der. Başında koskoca ağacı taşıyor. Ülcek çekirdeğin içinde ne var? Ülcek ağacı taşıyor. Atıyorsun o ağacı o çekirdeğinde oturuyor. Evet şu kutsi tılsın ile Allah'a ve ahirete iman tılsını ile ölüm insanı mümini mümin olan bir kimseyi zindana dünyadan bostan-ı huzur-u rahmana götüren bir musahhar at ve burak suratini alır. Burak yani uçan. At da bir, bizim bildiğimiz at. Şimdi görürüz değil mi? Cenazeler gidiyor ve elde gidiyor. Esasında o adam ölüme binmiş gidiyor. Ölüme binmiş gidiyor. Evet. Onun içindir ki Ölümün hakikatini gören kamil insanlar ölümü sevmişler. Daha ölüm gelmeden ölmek istemişler kamil insanlar. Kamil olmayanlar da ne diyor Allah geçimden versin. <gülüyor> ne kadar? 10 sene kalsın. Gene geliyor abi, al, gidiyorsun. Allah geçimden versin. Hep geliyor. Allah geçimden versin. Şimdi diyecek Allah beni öldürmesin diyecek ama Ayıp olur yani bu kadar insan ölüyor. Ona özel bir kanun mu çıkartacaklar? Bunu diyemiyor, utanıyor demeye. Allah geçimden versin, Allah geçimden versin. E bir gün ne olacak mı? Geçenken bir olacak O zaman biz ne dememiz lazım? Allah imanla <gülüyor> gitmek nasılsın? Allah imanla gitmek nasılsın? Tamam. Adamın biri böyle ölümden çok korkuyormuş da Azra'yı da görmüş. Gelmiş Azra'yı onu götürecek. Görünce Azra'yı böyle ne yapayım falan. Çocuklar oyun oynuyorlar Çocuk, küçük çocuklar. O da giriyorlar arasına. Bir tane ne koyuyor Azra'ya böyle. <gülüyor> <gülüyor> Azra'yı elinden tut ya at da eline yani. götürecek. <gülüyor> hatta yani çocukları kesmeyelim hatta. Elini bir at yani <gülüyor> <gülüyor> Hiç. Geci meci istemeyeceğiz. Allah imanla gitmek lazım. Merdane kabre bak diyor. Başını çevirme. <gülüyor> ne talep eder? Kabir ne ister? ister. Erkekçesine ölümün yüzüne gör gün. Hem zeval ve firak, nimet ve vefat ve dar ağacı olan mürur zaman o iman tılsımı girer. Saniy-i Cenab-ı Allah'ın taze taze, renk renk Çeşit çeşit mucizatı nakşını, mucizatı nakşını. Mesela bahar geliyor, değişik ağaçlar, çiçekler, sonbahar geliyor rüzgarlar, yağmurlar, kış geliyor karlar falan gökten yağıyor, beyaz böyle Nimet yağıyor fakat insan insanoğlu <gülüyor> beyaz afet, <gülüyor> beyaz afet. İstanbul kara teslim olduğu, yok ulan İstanbul taslim olduğu falan yok <gülüyor> Sen nefse teslim olursun. <gülüyor> Beyaz felaket. Bilmem ne. Halbuki o rahmettir. Yağan kar rahmettir. Yürü seni tamut dilini. Ya Allah taş da yağdırabilir. O zaman ne yapacaksın? <gülüyor> Çünkü patates gibi taş yağdı. <gülüyor> İki metre taş yağdı. Ne <gülüyor> <Bilal> yapacaksın? <gülüyor> Ama insan ol, ol yan arabası kalmış ya. Ne bu ya diyor. Niye? Ne olsun bugün de böyle. Bu kadar hep bindin hava attın. Biraz da yayan yürü. E bak hep bincek arabaya. Nefisten geliyor onlar. O tutup çıkıyor. Her şeyi kendi, menfasına gelmeye bakıyor. Halbuki o karn yağmasında ne kadar bereketler var. Mikroplar ölüyor. O benim topraklara güzel böyle şey gidiyor. Yavaş yavaş sindire sindire o karn eriyip toprağa Mesela <gülüyor> Başka? Yağmurun birden yağması başlıyor. Karçom bereketli bir şeydir. Fakat adam yolda kaldı ya, her yan ediyor. Önle gelene çatıyor. Hem zelal ve firak, memat ve vefat ve daracı ağacı olan mürür zaman, o iman ile Saniy-i Zülcelal'i taze taze, renk renk, çeşit çeşit mucizatın akşını, havaridi kudretini, tecelliyat rahmetini, kemal-i ezzetle seyir ve temaşaya vasıta suretini alır seyretme seyretmiyoruz. Da. Maşallah. Rabbimiz ne güzel yağdır. Evet, güneşin nurundaki renkleri gösteren ailelerin tebettül edip gazelenmesi ve sinema perdelerinin değişmesi daha hoş, daha güzel manzaraları teşkil eder. Aa. Evet, perde değiştikçe, istiyoruz demiş sinemada. Eskiden sinemaya giderdik biz çocukken böyle. Şimdi bazen böyle arısa oluyor, perde aynı kalıyor. siz Ver <gülüyor> de, bağırıyor millet. Yani aynı şey kalıyor ya böyle. Yani değişsin istiyor. Bir başka bir şey görelim. Onu gördük artık. <gülüyor> Sineba perde, müstah, oradan da misal geliyor ki. Aa, güzel, sinemaya gidenler de ondan anlasın. Her kişinin anlayabileceği bir ders veriyor bir müstah. Her tip adamın anlayabileceği <gülüyor> ders veriyor. Hırsızın bile anlayacağı bir ders veriyor. Hırsız. Mesela üstad diyor ki, üstada demişler Emirdağ'ın 15 kişi etrafında toplamış. Kendini ettiriyor Evliya, zaman. evliya, alim. Kalpleri okuyor. Böyle gibi halka öyle söylettiriyormuş. İşte ya, diyor ben bir nutukla diyor. Sekiz tabur isyan etmiş taburu diyor. tahta getirdim. Ayasofya'da 30 bin kişiye nutkumu dinlettim. Selanik meydanında bilmem kaç bin kişiye nutup dinlettim. Efendim Mustafa Kemal bana 306 lira verdi maaş. Çankaya'da bir köş, ondan sonra şark vaiz umumisi, bir de kontenjandan milletvekilliği veriyor. Bunların hiçbirini diyor, ben kabul etmedim. Bu kadar imkanları reddeden bir adam, düşünün ki bu kadar fırsatlar kendisine verildiği halde değerlendirmiyor bunu. Daha genç iken, yaşlanmış gelmiş 70 80 yaşına 15 kişiyi toplamış etrafında beni met edin, met edin beni halka. Ya buna insan değil şeytan bile inanmaz. Şuna benzer diyor bu bak şuna benzer. Öyle bir hırsız düşünün ki diyor milyonlar müceldi hayatları çalabilecek mahir bir hırsız. Her mahir değildir. Mahir bir hırsız diyor gidip on liralık bir şeyi çalıp kendini rezil etmez diyor. Şimdi bunu bir hırsız dinlese. Helal olsun o şeye derim. <gülüyor> Cüçtan bulsam Var mı kutaklardan okuyayım? Helal olsun var. ne laf etti be? Vallahi çalmam diyor. Be. Ben tabi kaşıyarım. <gülüyor> Mesela, ben nesil etmem de yerde cüçtanı Var böyle delikanlı hüsuslar. <gülüyor> o hüsusun bu eğitim nesnedi. Belki nurcu olur. Ona da bir hakkı edin. Ona da bir şey tanımın yani. Geçenlerde birisini getirmişler derse adam müzisyenmiş. Dersden sonra baktım, bir kardeş abimiz dedi, müzisyen dedi, çok memnun oldu dersten falan. Dedim, tebrik ederiz, sen zaman bekleriz falan. Şimdi, Müştadımız müzikten de bahsediyor. Bahsediyor mu dedi, bahsetmez mi dedim. <gülüyor> Nasıl dedi, baştır mesela tarikaya da var. <gülüyor> sivrisinek tantanasını kesse, bal arısı demlemesini bozsa, <gülüyor> sinir şevkiniz hiç bozulmasın. Kainatın, nagamatını raksa getiren, musikayı ilahiyye, hiç durmuyor, güm güm eder. Vardı şaklar, vadişa olan Sultan Ezeli, kuran denilen müzikal ilahisi Allah Allah demişti. Var mı kitapları? Bir tane alabilir mi? Parasıyla deme al. <gülüyor> Onu ilgilendiriyor. Onun mesleğe ilgilendiği için. Başa göre tıraş. Böyle. Muhteşem, hele mütevakkat. Ona o kapıdan gireceksin. Hemen adam daha başarılı oluyor. Var mı daha başka? <gülüyor> Çok daha var. Oku bulursun. Tamam, gider oku şunu. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ve sinema perdelerinin değişmesi daha hoş daha güzel manzaraları teşkil eder bu iki ilaç ise biri sabır ve tevekküldür iki ilaç vermiştim iki tane tılsım verdi amintübillah ve milyonun Amin akıl tılsım bu da iki ilaç sabır ve tevekküldür harikanın kudretine istinad hikmetine itimattır öyle mi? evet emrikün feyeküne malik bir sultanı cihana böyle bir Allah'a. Aç tezkeresiyle istinad eden bir adamın ne pervası olabilir? Tezkeremiz aç. Rabbimiz de sonsuz kudret sahibi. Zira en müthiş bir musibet karşısında inna lillahi ve inna ileyhi raciun deyip ikminanı kalb ile Rabb-ı Rahim'ine itimat eder. Evet Arif-i Billah acizden ve hafetullah'tan telezzüs eder. Evet, halkta lezzet vardır. Halkta lezzet. Allah'tan korkmak korkmakta vardır. Düşmandan korkmak lezzet olur mu? Bir kapıyı kapatıyor bir anahtarla, bir daha, bir daha. Tabi düşmandan korku insana dehşet verir. Allah korkusu ise insana lezzet verir. Halkta lezzet vardır. Eğer bir yaşındaki bir çocuğun aklı bulunsa ve ondan sual edilse en lezzetli en tatlı haletin nedir? Belki diyecek. Hadsimi safımı anlayıp, validenin tatlı tokadından korkarak, yine validenin şefkati sinesine sığındığım halemdir. Sen çocuk kucağındığın adresi bari değil mi? <gülüyor> Gel ona sığınır. Adam kahvede düşeş duvar atıyor. Bir zelzele, eşşetü Allah. yaradı kadeh tokuşturuyor, bir sallanır, Allah'ın mesajı. Allah'a şey yok. Polis, polis bana. Ankara'daki de ödü patlıyor Allah'a Evet kardeşler. Diğer ilaç ise, Hazrımıza hakkını anlayıp validemin tatlı bu korkarak yine validemin şefkatı silesine sığındı malettir. Halbuki bütün validelerin şefkat değil, ancak bir lehahitecili rahmettir. Onun içindir kitamil insanlar acizde ve hafırlahta öyle bir lezzet bulmuşlar ki kendi havr ve kuvvetlerinden şiddetle teberri edip Allah'a aks ile sığınmışlar. Yani biz kendi kuvvetimizde ne yapıyoruz? Teberri ediyoruz. Nasıl tebeliyoruz? La havle ve la kuvvete illa billahil alil azim. Ne demiş oluyoruz? La havle. Bizde havlu yok. Havlu bu demek kolunu kaldırmak, indirmek, kalkmak, oturmak. Havlu ve la kuvvete. Kuvvette yok ya Rabbi. İlla ancak kimde vardır? İlla billahil alil azim. Azim olan Allah'ındadır güç, kuvvet, havle. Bende hiçbir şey yok. Kendi havl ve kuvvetlerinden şiddetle teberri edip Allah'a acz ile sığınmışlar. Aczi ve halkı kendilerine şefaatçi yapmışlar. Diğer ilaç ise şükür ve kanaat ile talep ve dua ve zat ı rahimin rahmetine itimattır. Öyle mi? Evet bütün yeryüzünü, bütün yeryüzünü bir sofrayı nimet eden, bir sofrayı nimet eden, yeryüzü bir sofra. Bana birisi bir gün öyle dedi. Allah dedi varsa bana bir sofra göndersin. inanayım varlığına. Nasıl bir sofra olsun dedi. Çeşit. Dedi pilavlı tavuklu şubu falan. Dedim kardeşim Cenab-ı Allah böyle ufak sofralar göndermez. <gülüyor> Rabbimizin <gülüyor> sofraları çok büyüttü. O senin dediğin ufak bir tablar dediğin. Biz dedim bir köy muhtarına misafir olsak bize iki tane turşu koyar, iki tane yumurta pişirin. Üç tane seytin önümüze koyar, bu köy yumurtları gariban. Ama din padişahı misafir olsa ona yakışır sofralar kurar. Rabbimizin sofraları çok büyüktü. Öyle ufak sofralar onda yok dedi. Hani nerede? Ben yani ben sana bir bilet alayım Erzurum'a. Bir otobüse kafana çıkar, göreceksin ne kadar sofralar. Hani nerede diyor Bak, Baktım, Manisa'ya doğru giderken görüyorsun elma ağaçları. Azilerde ileride şeftali ağaçları sofra, şeftali sofrası. Azilerde ileride hüsüm bağları, hüsüm sofrası. Azilerde ileride zeytin ağaçları, zeytin sofrası. Azilerde etin tarlası, yanında koyunlar otluyor. Etli de sofrası. Az, <gülüyor> az ileride gün, inekler otluyor, yanında pirinç tarlası, pilav sofrası. Azilerde ileride gün, yorgan sofrası, tamuk tarlası, yorgan sofrası. Böyle baktım şimdi, böyle devam ediyorsun dedi. Ne kadar sofralar göreceksin, küre-i olduğu gibi sofra. Ama adam kör kapatmış gözlerini gündüzün ortasında gece oldu diyor. <gülüyor> İslamiyet güneş gibidir. Üflemekle sönmez. Gündüz gibidir. Göz yummakla gece olmaz. Gözünü kapayan <gülüyor> yalnız kendine gece yapar. Adam öğlenin tam öğlende gözünü kapatın. Gece oldu. Sayınlı <gülüyor> geceler. <gülüyor> Özel bir gece. Senin gece oldu. Gerçek gece altı buçuğu bekleyeceğiz. Beş buçuk aldığını bekleyeceğiz. Ha. Gözünü kapayan Kendine gece yapar. Demek ki bu nurlara karşı gözünü kapayanlar kendine gece yapar. Harbisi bazı böyle malik komşularımız bir diyor Mehmet Bey o öyle bir sürü insan giriyor çıkıyor gidip, gidip, ya ne bileyim ya toplanıyorlar her hafta girip çıkıyorlar girip çıkıyor. sen girdin mi? Güzel miyim ya? <gülüyor> sen de bir gir bakalım gir bakalım çıkabilecek misin? <gülüyor> Çıkamazsın. Biz girdik çıkamıyoruz bak. <gülüyor> çıkamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ama adam tabi kesinliyormuş. Evet yeryüzünü bir sofraya nimet eden <gülüyor> ve bahar mevsimini bir çiçek destesi yapan ve o sofranın yanına koyan ve üstüne serp eden, serpen bir Cevab-ı Kerim'in misafirine fakir ve ihtiyaç nasıl elim ve ağır olabilir? Fakir ve ihtiyacımız Rabbimize karşı. Elim ve <gülüyor> Belki fakir ve ihtiyacı hoş bir içtia suretine alır. İçtia gibi fakrın tesidine çalışır. Onun içindir ki kamil insanlar fakir ile fah etmişler. Kamil insanlar fakir iftihar etmişler. Ne diyor? Bizim fakirane hiç alın içindir. Fakirhanede belki de saraylar ama yani fakirliği şey yapıyor. Çünkü Rabbimiz öyle diyor. Wallahu'l-ganiyyü ve entül fukara gani benim diyor. <gülüyor> Siz bu kararlarsınız. Onun için biz bu karayız madem ki kendimizi fakir bileceğiz. Hiçbir zaman için biz zengin değiliz. Rabbimiz zengindi sadece. Zenginlik ona mansur. Sakın yanlış anlama Allah'a karşı fakrını hissetip yalvarmak demektir. Yoksa fakrını halka gösterip dilencilik vasiten almak demek değildir. Yani biz kimin fakiriyiz? Allah'ın fakiriiz. Logo bilen ise. Bilet diye, ya, bilet senet ise başta olarak olarak i perais ve terkike i kebahirdir. Arızları yapmak, nahları terk etmek, öyle mi? Evet, bütün ehli ihtisas ve müşahadenin ve bütün ehli zerk ve keşfin ittifakıyla o uzun ve karanlıklı ebedül abad yolunda zat ve sahire, zat ve zahire, azıktır, zahire de yiyecektir. Zat ve sahire. İçtiriyor biz üç işte. Zat. Zat ve zahire. Yiyecek ve içecek. Yiyecek. Yiyecek. yiyecek. Yani zahireci derler. Ekin satanlara zahireci derler. Zat ve zahire. ışık ve burak ancak Kur'an'ın evamirini imtisal ve nevahisinden iştira bile <gülüyor> elde edilebilir. Yoksa pen ve felsefe, sanat ve hikmet o yolda beş para yapmaz. Onların ışıkları kabrin kapısına kadar. Hem de bunlara cevap veremez. İşte ey tembel nefsin beş vakit namazı kılmak, yedi kebairi terk etmek ne kadar az ve rahat ve hafiftir. Neticesi ve meyvesi ve faidesi ne kadar çok mühim ve büyük olduğunu aklın varsa bozulmamışsa anlarsın. Ve o ve sefahate seni teşvik eden o şeytana ve o adama dersin. Beni teşvik giden şeytana o adama dersin. Hangi adamdı o? Gel gel işaret edip keyf edelim. Sürüzsün isimlere bakalım. Şu tatlı yemekleri yerim. Ha nedir o elinde? Ne o gizli okuyorsun? <gülüyor> Mistosun, bırak şu an açılmaz ifri. Dedi Eğer ona şimdi öyle dersin. Şeytana ve o adama dersin. Eğer ölümü öldürüp zevali dünyadan izale etme, acsi ve patkı beşerden kaldırıp Kabir bir kapısını kapamak çaresi varsa söyle dinleyelim. Yapabilecek miyim bunu? Yorum nasıl yapacağım konuş. Yoksa sus. Kainat mezgidi kebirinde Kur'an kainatı okuyor. Kur'an kainatı okuyor. okuyor? Kur'an kainatı. okuyor. Kur'an kainatı, Kur kainatı şöyle okuyor lan şöyle anlıyorum. Mesela Kur'an kelim şimşekten bahsediyor. Yıldızdan bahsediyor, güneşten bahsediyor, incirden zeytinden bahsediyor, baldan bahsediyor, elmadan armuttan bahsediyor, ha, yumurtadan bahsediyor, topraktan bahsediyor. Demek ki bu kainatta ne varsa Kur'an-ı Kerim hepsinden bahsediyor. Kainatı okuyor, gözümüzden kulağımızdan kalbimizden bahsediyor. Yağmurdan kardan bahsediyor. Öyleyse kainatta ne varsa. Kur'an onlardan bahsettir. Yoksa sus! Kainat Mescidi Kebirinde Kur'an kainatı okuyor. Bunu dinleyelim, o nur ile nurlanalım, hidayetiyle amel edelim ve onu bir hirdizeban edelim. Evet söz odur ve ona derler, hak olup, haktan gelip, hak diyen ve hak gösteren ve nurani hikmeti neşreden odur pesan duda ayıp. Yine hukuma kalkar <gülüyor> san diye telefon. Allahumme nebbir kulubena bi <gülüyor> nuril iman vel Kur'an. Amin. Allahumme vel Kur'an. iley ve la ve la tefkirna bi sığnayi an تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مِنْ حَوْلِنَا وَقُوَّتِنَا وَأَنَّكَ جِئْنَا إِلَى حَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُتَوَكِّلِينَ عَلَيْكَ وَلَا تَكِلْنَا إِلَى أَنفُسِنَا وَاحْفَظْنَا بِحِفْظِكَ وَارْحَمْنَا بِرَحْمِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَصَفِيِّكَ ومليك صنعك وعين عنايتك وشمس هدايتك ولسان حجتك ومثال رحمتك ونور خلقك وشرف موجوداتك وسراج وحدتك في كسرة مخلوقاتك وكاشف التلصم كائناتك ودلال سلطنة ربوبيتك ومبلغ مرضياتك ومعرف كنوز اسمائك ومعلّم عبادك وترجمان آياتك ومرعات جمال ربوبيتك ومدار شهودك وإشهادك وحبيبك ورسولك الذين قالت رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين آمين آمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.